Bir gecelik serüven. <Gülüyor> Yazan Somerset Maugham Çeviren ve radyoya uyarlayan Ayten Kuyulu Yönetmen Erdoğan Gemicioğlu Efektör Yüksel Doğru Oynayanlar Mary Penton, Aliye Uzunatan, Edgar Swift, Zihni Küçümen Rolly Flint, Ahmet Uz Karl Richter, Mustafa Alabora Prenses Celile Toyon, Harold Atkinson Saltuk Kaplangı, Nina Gül Akelli, Giovanni Uğurtan Atakan, ...bana bu sabah telefonda Bengal valiliği önerildi. Londra'dan deneyimsiz birini gönderip... ...görevin özelliklerini öğrenmesini beklemektense... ...benim bu işi yıllardır bildiğimi göz önünde tutmuşlar. Kabul ettiniz mi? Ettim. Ne zamandır istiyordum zaten bu görevi. Sizin adınıza sevindim. Yalnız bu görevi üstlenmeden önce çözülmesi gereken pek çok sorun var. Bunları görüşmek üzere bu akşam Milano'ya gidiyorum. Oradan kana geçeceğim... Birkaç gün senden ayrı kalacağım için çok üzgünüm Meryem Ben de Bu görevin ne kadar önemli olduğunu bir bilsen Eğer başarabilirsem Başaracağınızdan hiç kuşkum yok Ama aynı zamanda büyük sorumluluk isteyen bir görev Ben sorumluluk taşımaya bayılırım Tabii asıl önemli olan bana sağlayıcı yararlar Bengal valisi saraya benzer bir evde oturur Davetler, ziyafetler verir <gülüyor> Senden saklamam gereksiz Çok onur verici bir görev Öyle olmalı Böyle bir mevkide bulunan bir erkeğin Karısı olması gerek Bekar bir adamın onca daveti Ziyafeti çekip çevirmesi Kolay değil Haklısınız Sizinle bu sorumluluğu paylaşmaya can atan Pek çok kadın bulabilirsiniz Edgar Hindistan'da yaşadığım 30 yıl içinde Hep aynı şeyi düşündüm Mary Benim hayatımı paylaşacak bir kadını Seni saçları lüle lüle Minicik bir kız kendi seviyordum Bunu biliyor musun? <gülüyor> Edgar neler söylüyorsun? Gülme Mary Yaşamım boyunca gördüğüm tanıdığım kadınların en güzelsin. Biliyorum senden tam 25 yaş büyüğüm Yani baban olacak yaşta Hatırlıyor musun? Baban hayattayken sizi ziyarete gelirdim Beni geri kafalı bir ihtiyar olarak görürdüm Yok canım daha neler? Sonunda tuttum kendi yaşına uygun ama garip bir gençle evlendim Nedenini hala anlamış değilim. Mutsuz olduğunu duyduğumda inan içim burkuldu. Belki ikimiz de evlenmek için çok gençtik. Peki Mary, şimdi aramızdaki yaş farkı... ...sana eskisi kadar çok geliyor mu? Ha? <gülüyor> Dinç, sağlıklı kalmayı becerdim Mary. 54 yaşındayım ama kendimi... Genç bir adama değişmem Sen hiç küçük yaramazsın Biliyorsun değil mi Heyecandan tir tir titrediğimi biliyorsun değil mi Senin elinde oyuncak olduğumu Bana istediğin her şeyi yapabileceğini de biliyorsun Bana evlenme teklif ediyorsun değil mi Evet Şaşırmadın herhalde Hayır Senden hoşlandığımı bilirsin Çok iyi bir insansın Bana evlenme teklif ederek onurlandırdın O halde İki üç günlük bir yolculuktan söz etmiştin demi. Evet. Bana öneriyi getiren arkadaşım hemen Londra'ya dönmek zorunda. Onun yanına gidiyorum. Yanıtımı dönüşünde versen. <gülüyor> Anlıyorum Mary. Haklısın. Beklemek, düşünmek en iyisi. Hem bana hayır diyecek olsaydın bu kadar düşünmezdi. <gülüyor> Doğru. Güzel. Şimdi izninde gideyim. Trenimi kaçırmak istemiyorum. Prensesi bu gece davetine katılamayacağını bildirdin mi? Evet Ne dedi? Gelmem için ısrar etti E ne yapalım prensesi kızdırmaya gelmez Tek başına gidersin artık Ha dönüşte yanına birini al Alamam Hizmetçilere izin verdim bu gece için Ama gecenin o saatinde tek başına araba kullanman Bu ıssız yere gelmen doğru olmaz Unutma burası İtalya Merak etme kendimi korumasını bilirim Öyleyse bana verdiğin sözü tutacaksın Yanıma tabancanı alırım Ayrıca Floransa'da İngiltere kadar emniyetlidir Gene de tabanca konusunda kararlıyım <Gülüyor> Peki peki İçin rahat etsin diye alacağım Söz <Gülüyor> Dudaklarımı fazla mı boyadım Nina? Senyora siz o kadar güzelsiniz ki Dudaklarınızı boyamasanız da olur Sağ ol. Nina çantamı ver bana Hazırım gidebilirim artık Senyora tabancayı unuttunuz <gülüyor> Silah kullanmasını bilmem Nina Ayrıca tabanca taşıma iznim de yok Üzerimde bulurlarsa başım derde girer Senyora yanınıza tabanca almanızı hatırlatacağıma dair Senyor Edgar'a söz verdim Senyor ihtiyar bir çılgından başka bir şey değil Aşık olan her erkek onun gibi olur Peki koy bakalım şu tabancayı çantama Şimdi git şoförü arabayı evin önüne getirmesini söyle Tabi signora. İyi eğlenceler İyice Rory Flint sana eşlik edecek, ne dersin? Hiç iyi demesiniz de olur Meri? Edgar Swift aniden yolculuğa çıkınca Prenses bana onun yerini doldurma olmadı Mary. Sadece boşluk dolduruyorum Aa, Böyle konuştuğuna bakma Meri, Başka bir yere sözü olduğu halde Ben onu davet eder etmez koşa koşa geldi Yani sana eşlik etmek için Prensesim Hı. sizinle yemek yemeye uğruna Herkesle bozuşabilirim Davetimi kabul etmeden önce davetli listesini sormak niye? Sizi herkese tercih etmesini iltifat olarak kabullenmek gerekiyor prenses <gülüyor> Sen tembelin Avarenin birisin Rowli <gülüyor> Kötü taraflarını hoş gösterecek kadar Yakışıklı da değilsin üstelik Ama nedense seni seviyoruz Teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> ah, tabii, tabii. Bak dinle, dinle. Bak, Biliyorum kötü insandır Attığı her adım yanlıştır Ama 30 yaş daha genç olsaydım... ...bana birlikte kaçalım deseydi... ...bir hafta sonra beni yüzüstü bırakacağını... ...hayatımın sonuna kadar mutsuz olacağımı... ...bile bile bir an düşünmez peşine düşerdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, dostlarım... ...size bu gecenin sürprizini açıklamak istiyorum. Yemeği bu lokantada yememizin nedeni biraz sonra dinleyeceğimiz eşsiz bir ses sanatçısı Evet dostumuz Harold Atkinson onu keşfetmiş Onu opera sanatçısı olarak yetiştirmek dünyaya tanıtmak amacında Tamam, tamam tamam peki tamam Giovanni prensesim. Ünlü şarkıcınıza haber verin Kendini dinlemeye hazırız Geçen akşam söylediği parçayla başlayabilir ee, Çok üzgünüm prensesim ee, Bu arzunuzu yerine getiremeyeceğim Niye <gülüyor> Şarkıcımız hastalığında Bu akşam hizmetinizde aa, aa, Bu çok kötü işte Dostlarımın onu dinlemesini çok istiyordum Onları buraya davetimin nedeni şarkıcınızdı Kendisi gelemeyince Yerine başka birini göndermiş Bir kemancı e, Söyleyeyim hemen çalmaya başlasın e, Hiçse hemen İnsanlar bu garip şeyden ne anlar bilmiyorum e, Prensesim şaka ediyor olmalı e, Kemancımıza haber vereyim başlasın ya bu kemancı bir felaket sustur şunu Haklısınız prensesim e, kötü çalıyor gerçekten Hiç dinlemeden programa çıkardım benim hatam Şimdi gider çalma derim e, Orkestradan emrettiğiniz bir parça var mı? Ne isterlerse çalsınlar Bu akşam gene baş döndürecek kadar güzelsiniz Mela Öyle mi teşekkür ederim İşte bu yönünüze bayılıyorum Diğer kadınlara hiç benzemeyen yönümüze Size güzel olduğunuzu söyledikleri zaman... ...bundan haberiniz yokmuş gibi davranacağınız yerle... ...kabulleniyorsunuz. Güzelliğim her zaman işe yaradı ondan. Sırf gösterişli olmam yüzünden... ...tiyatro oyunculuğuna kalkışmamı hoş gördüler. Bence sinemada daha başarılı olurdu. Yok canım. Hiç yeteneğim yoktu ki. Berbat bir oyuncuydum. O yüzden bıraktım, evlendim. <gülüyor> Gerçekçi ve güzel bir kadınsınız Mery. Bunları... Buna benzer sözleri kim bilir kaç kadına söylediniz Robby Sayılarını hatırlamıyorum Ama isterseniz inanmayın Hiçbir zaman bu kadar iştenlikle söylememiştim İnanıyorum inanıyorum 16 yaşımdan beri hep güzelliğimden söz edildi Artık heyecan vermiyor bana Güzellik bana yardımcı oldu Ama zararı da dokundu Çok duygulusunuz Bakın işte bunu bir iltifat olarak kabul edebilirim Size umutsuzca aşık olduğumu bilmiyor musunuz? Umutsuz sözcüğünü pek yersiz kullandınız Haftalardır benimle flört etmekten hoşlanacağınızı açık açık belli ediyorsunuz Floransa'da henüz kimsenin keşfetmediği bir durum İşinize geliyor değil mi? <gülüyor> Diyelim ki işime geliyor İlkbahardayız Genç bir erkeğin duyduğu her heyecan aşka dönüşebilir kolayca <gülüyor> Benimle böyle konuştuğunuz için size kızmıyorum Sadece yanlış kapı çalıyorsunuz Rowley ...zaman kaybetmiş olacaksınız yazık değil mi? Bana acımanız beni duygulandırdı... ...ama kaybedecek yığınla zamanım var bilin. 16 yaşımdan beri... ...bütün erkeklerin benden neyi sevdikleri... ...benden neyi istediklerini çok iyi öğrendim. Peki... ...hiç sevmediniz mi? Sevdim bir kez. Kimin? Kocamın. Aksi halde onunla evlenir miydim? Giovanni... Hesabı getir Baş üstüne prensesim ee, Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim ah, Durum var ben veririm başçesi Hayır kendim vermek istiyorum Siz kendiniz için verin ee, e, Ama madem çok, çok teşekkür ederim ee, Çok Bu kadar parayı neden verdiniz ona O kadar kötü keman çalıyordu ki Para toplarken bizden özür diler gibi bir hali vardı ...kötü çaldığı için bu kadar fazla bir ücret beklemiyordu o halde. Biliyorum, onun için verdim zaten. Belki bu para onun yaşamını değiştirir. Keman çalmaktan kurtulur. Paraya çok ihtiyacı var gibi geldi bana. Mary, Rowley'i oteline bırakabilir misin? Bizim yolumuzun üstünde değil. Bir sakıncası var mı Mary? Hayır, güzel. Sizlere iyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. Perfiz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Bu kadar güzel bir gece ki Hemen otele dönüp yatmak istemiyorum Uykunuz yoksa biraz dolaşalım mı? Geç oldu Denha yerlerden mi benden mi korkuyorsunuz? Hiçbirinden O halde dolaşıyoruz Edgar Swift evlenecek misiniz? Onu düşündüğümü nereden anladınız? Hiçbir şey anlamış değilim Sadece sordum Bugün yola çıkmadan önce evlenme teklif etti bana Ben de döndüğü zaman yanıt vereceğimi söyledim Öyleyse onu sevdiğiniz filan yok Bunu da nereden çıkardınız? Seviyor olsaydınız Üç gün beklemeye gerek görmezdiniz Hemen evet derdiniz Haklısınız Onu sevmiyorum O sizi seviyor Babamın arkadaşıydı Onu kendimi bildim bileli tanırım Bana hep çok iyi davrandı Ona teşekkür borçluyum Sizden yirmi yaş büyük Yirmi dört Size vereceği unvan başınızı döndürmüş olmasın? Belki Kadınlar ünvan meraklısıdır Ben de kadınım Sevmediğiniz biriyle birlikte yaşamak hoş bir şey mi? Sevmek umurumda değil benim Sevgiyi doyasıya tattım Tokum, gırtlağıma kadar Sizin gibi genç ve güzel bir kadının Böyle acı acı konuşmasını aklım almıyor Kocamı deliler gibi sevdim Onunla evlendim diye herkes bana budala demişti Kumarbazın sarhoşun teki dediler onun için Aldırmadım bile Benimle evlenmek istiyordu O zamanlar parası da vardı Ama de olmasa gene onunla evlenirdim Çok yakışıklı bir erkekti Neşeliydi Dünyaya aldırdığı yoktu Bana benziyormuş Birlikte nefis günler geçirdik Hayat doluydu İçmediği zamanlar iyi nazik tatlıydı Ama sarhoş olunca Gürültücü kaba kavgacı kesiliyordu ona kızamıyordum bile Ayıldığı zaman yaptığı utanç verici şeylerden öyle pişmanlık duyuyordu ki Bana benzemiyormuş Ben utanacağım şeyleri yapmam Benimle yalnızken içmek aklına bile gelmezdi Ama başkalarıyla beraberken durmadan içiyordu Başlayınca durmak bilmiyordu Onu tedavi için elimden geleni yaptım Artık bir hemşire bir sarhoş bakıcısı haline gelmiştim Bu yüzden çok acı çekiyor azap duyuyordu Sarhoşken kumar oynuyor kaybediyordu Bir an geldi elimizde avucumuzda ne varsa kaybettik Eğer yaşasaydı büsbütün mahvolacaktık Neden ayrılmadın sondan? Ayrılamazdım bana çok bağlıydı Başı belaya girdi mi bir işin içinden çıkamadı mı doğruca bana gelirdi Bir çocuk gibi sesi titrerdi konuşurken bana yaşattığı kötü günlerden Öyle siye utandığını Beni sonsuz bir aşkla sevdiğini bile bile nasıl bırakırdım onu Hiç kimsesi yok muydu Dostları filan Hiç dostu yoktu Sadece servetini yiyip bitiren dal kavuklar vardı çevresinde Onunla yürekten ilgilenen tek insan bendim Kollarımın arasında öldüğü zaman çok üzüldüm Sigara ister misiniz meyve İyi olur Rolly Teşekkür ederim Mendilimi verir misiniz çantamda? Buyurun Aa, Çantanızda tabanca mı taşıyorsunuz? Neden? Edgar yalnız gezmeme razı değil Tabancayı yanımda bulundurmam için söz verdirdi Budalaca bir şey biliyorum Kocanız ne zaman öldü? Bir yıl oluyor Bir araba kazasında Arabayı sarhoş aşırı hızla sürüyordu Yol kaygandı Otomobil kaydı Parçalandı Birkaç saat sonra da öldü Son dakikalarında yanındaydım Seni her zaman sevdim meri diyerek öldü Böylece ikimiz de özgürlüğümüze kavuştuk Peki şimdi sizin için hiçbir anlam taşımayan biriyle evlenmek Köleliğe baş eğmek sayılmaz mı? Edgar'ı tanıyor musunuz? Burada etrafınızda pervane gibi döndü Beş hafta içinde ona sık sık rastladım Çok kendini beğenmiş. Ben ölelerini pek sevmem Güçlü, akıllı, güvenilir insandır Evet bende eksik olan her şey onda var Her iki sözün arasına kendinizi katmasanız olmaz mı? Peki peki Başka ne gibi özellikleri var? Naziktir, düşüncelidir, hırslıdır Geçmişte büyük işler yapmış Gelecekte de yapmaya devam edebilecek bir insandır Belki benim de ona yardımım dokunur Yararlı bir insan olmak istiyorum dersem Beni budala bulmazsınız herhalde da pek hoş olmayan düşünceleriniz var Mary Doğru Peki ama neden İlle öğrenmek istiyor musunuz Evet Siz hesabını bilmeyen kötü bir insansınız Bütün derdiniz gününüzü gün etmek Bir yığın budala kadını ağınıza düşürdünüz Kadınların ağa düşecek kadar Beyinsiz olması benim suçum değil Çalışmama gerek kalmadan yaşayıp gidiyorum işte Çalışmaktan nefret ettiğinizi biliyorum İlle de çalışmış olmak için Birinin ekmeğini mi alayım elinden İnsan dünyaya bir kez gelir Ben bu bir kezlik hayatımı seviyorum Elime geçen bütün fırsatları rahatça kullanıyorum Kadınları da severim ve çok garip Onlar da beni sever Gencim ve hep genç kalacak diyelim. Edgar'la taban tabana zıt birini aramaya katsaydım, Karşıma sizden daha uygunu çıkmazdır Kabul ama inanın benimle yaşanacak hayat daha kolay ve daha eğlencelidir Edgar benimle evlenmek istiyor Eğlenceyle aynı şey değil ne garip düşünceleriniz var Olabilir Üstelik siz evlisiniz <gülüyor> Yanılıyorsunuz İki ay önce boşandım ve hayatımın o tatsız sayfası kapandı Bunu herkesten neden gizlediniz? Kadınlar hep evlenmek ister Halbuki ben evli kaldıkça Tehlikeyi savuşturmuş oluyordum Ve ayrıca bana gelen kadının gerçek amacı da meydana çıkıyordu Bu sırrı ilk kez bana açtınız. Eğer hoşunuza gidecek şekilde davranırsam Belki de evlilikle ödüllendirilebilirim değil mi? Hı <gülüyor> hı sizin budala olmadığınızı bilecek kadar aklım var Sevgilim Bana sevgilim demenizi istemiyorum İyi iyi peki demem Evlenelim demeye hazırlanıyordum halbuki Ya Bence hiç yabana atılır bir düşünce değil ne dersiniz Korkunç bir şey Nereden aklınıza geldi böyle damdan düşer gibi Kocanızdan söz ettiniz demin Birden sizden çok hoşlandığımı anladım Belki sevmekle hoşlanmak Aynı şey değil gibi gelir size ama Ben sizi seviyorum bir kadını elde etmek için neler yapmak gerektiğini iyi biliyorsunuz Hissetmediklerimi söylemeyi hiç beceremem Ay kesin artık edin ki şaka kaldıran makul bir insanım Hadi sizi otelinize bırakayım O halde hayır öyle mi? Öyle Nedenini sorabilir miyim? Sizi hiç sevmiyorum Biliyorum ama biraz çaba sarf etseniz sevebilirsiniz Alçak gönüllüsünüz Ama ben çaba filan sarf etmek istemiyorum Edgar Swift'le evlenmeye karar verdiniz mi? Evet, şimdi. Şimdi karar verdim. Konuşmamızın karar vermeme çok yarar oldu. Anlayamadım. Biz kadınlar erkekler gibi düşünmeyiz. Sizinle kıyaslayınca Edgar sağlam, güvenilir, kocaman bir kaya gibi dikildi karşıma. Beni asla yalnız bırakmayacak. Sonuna kadar güvenebileceğim bir insan. Ona minnetle bağlayayım. Belki aşk bu. Bu yol tehlikeli ee, İzin verin de arabayı ben döndüreyim he? Kendi arabamı döndürebilirim Merak etmeyin Bakın yolun iki tarafında endekler var Birinden birine düşersek kızarım size Şom ağızlılığı bırakın Ne yazık Mary sevgilim sizi budala bulduğumu söylememe izin verin Beni reddettiniz Olabilir Ancak benden iyi bir koca olurdu İşliyse kendime olan saygımı yitirmemek için Bunu söylemeden duramayacağım Sizden tam 24 yaş büyük bir ukalayla evlenmeye kalkışmak tüpedüz... Budalalık, demin söylediniz Kaç yaşındasınız? Olsa olsa 30 İlk evliliğiniz size kötü bir deneyim oldu biliyorum Ama sizin yaşınızda bir insan er geç kendini toparlar ve yeniden yaşamaya başlayabilir Güzel, arzu edilen bir kadınsınız Yaşama giden bütün yolları kapatmanız için henüz çok erken Sizden nefret etmeye başladım roli Aşkı illa yatak odasında mı bitirmeli Yo, Hayır hayır Ama sizin gibi bir kadının kendisini böyle cömert harcamasına Gönlüm razı olmuyor Tıpkı para sarf etmeyi bilmeyen birinin Zengin olmayı hak etmediği gibi Siz iyi yüreklisiniz İç zenginlikleriniz olsun başkalarıyla paylaşmak istemeyecek misiniz Birçok kadından daha güzelim Her türlü zenginlik Bana kendiliğinden veriyor. Bazen kendime ait neyim varsa Başkalarına vermek Zenginliklerimi onlara bağışlamak geliyor içimden Sanırım bunu yaptığım zaman karşımdaki için çok şey demektir bu Paradan söz etmediğimi anladınız tabi Kendimi vermekten söz ediyorum Kendimi, duygularımı, güzelliğimi O kimsenin ben olması için neler vermezdim Son yıllarda yalnızlığı yaşadım Düşünmek için çok zamanım oldu Eğer birine aşık olmak isteseydim Sizin gibi birini seçmezdim Kendi kendime dedim ki Fakir, kimsesiz, mutsuz birine rastlasam Ona hiçbir zaman hayal edemeyeceği bir mutluluk verebileceğime inansam Hiç düşünmeden onun olurum Çılgınlık bu, böyle delice bir fikri ömrümde duymadım Şimdi duydunuz işte Hadi, inin arabamdan Evime gitmek istiyorum Yalnız gidebilir misiniz? Elbette Öyleyse iyi geceler Bengal valisiyle evlenin, belanızı bulun Gece mehtap o kadar güzel ki Canım hiç yatak odasına girmek istemiyor Yalnızlık bazen öyle dinlendirici ki ee, İyi akşamlar ah! ee, Özür dilerim ee, korkuttum sizi ee, Lokantada bana çok para veren iyi yürekli bayan olduğunuzu görünce teşekkür etmek istedim Ah Keman çalan gençsiniz tanıdım sizi Ev sahibine borcum vardı Çok iyi insanlar ama fakir oldukları için paraya ihtiyaçları var Yardımını sayesinde onlara borcumu ödeyebileceğim Burada ne işiniz var? Eve gidiyordum Manzarayı seyretmek için durmuştum Sizin gibi Yakın mı oturduğunuz yer? Sizin villaya gelmeden önce kulübeler var ya Onlardan birinde oturuyorum Nerede oturduğumu biliyorsunuz demek <gülüyor> Arabanızla geçerken görmüştüm Güzel bir bahçeniz var Ev çok nefis oymalarla süslü Evin içini gördünüz mü? Hayır nasıl görebilirim ki? Anlattılar. Gelip bahçeyi oymaları yakından görmek ister misiniz? Çok sevinirim. Ne zaman izin verirseniz? Şimdi. Şimdi mi? Neden olmasın? Özellikle bu mehtapta bahçe çok güzel olur. Peki. Hadi. Gelin arabaya. Fevkalade çok çok çok güzel. Böyle şeyleri insan ancak müzelerde görebilir sanırdım Bunların hepsi sizin mi? Hayır dostlarıma ait Ben bu villada misafirim Özür dilerim o kadar güzelsiniz ki Bütün güzel şeylerin size ait olması gerek düşünmüştüm Gelin size şarap vereyim Sonra bahçeye çıkarız Teşekkür ederim yemek yemedim daha şarap başımı döndürür Niye? Niye yemediniz? E, e, param yoktu Mutfağa gidelim size yiyecek bir şeyler hazırlarım yo, yo, yo, yo. Hayır karnım aç değil bu güzellikleri, bahçeyi seyretmek yemek yemekten daha iyi. Bahçede, mehtapta olduğu yerde duruyor. Önce karnınızı doyurmamız gerek. Hadi gelin, mutfak aşağıda. Adınız ne? Karl Richter, edebiyat öğrencisi. Ah, sizi İtalyan sanmıştım. Adınız Alman'a benziyor. Avusturyalıyım. Ya, Kılığımdan utanıyorum Böyle bir dekorda insan eski çağlardaki prensler gibi giyinmeli Kaç yaşındasınız? 23 Daha ne istiyorsunuz? Kelici olmayan bir gençliği ne yapayım? Bir çıkmazdayım ve kurtulmam olanaksız Biz üniversiteler ülkemizi savunmak için harekete geçtik <gülüyor> Budalalık Umutsuz bir çabaydı Sonunda iki kişi vuruldu Geri kalanı toplama kamplarına gönderildi Beni altı ay hapse mahkum ettiler Kaçtım dağlardan geçip İtalya'ya sığındım Müthiş bir serüven Yok canım dünya benim gibi budala kahramanlarla dolu Neyse ki özgürüm Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne olur artık soru sormayın Bu eşsiz dakikaların tadını çıkarmak istiyorum Bu geceyi ömür boyu anımsamak Ve her defasında aynı tadı tatmak istiyorum Bahçeyi görmek ister misiniz? Ondan sonra gidersiniz Nasıl isterseniz <gülüyor> Gramofonunuz da var Beni çok eğlendiriyor e, Müzik dinleyebilir miyiz Dinleyelim Strauss Yana Benim ülkemin müziği Vals vals vals edebilir misiniz? Keman çalmamdan daha iyi Görelim. <gülüyor> Her şey ne güzel bir burada ne kadar mutlusunuz Çok mutluyum Sevindim buna İyi yüreklisiniz cömertsiniz Mutlu olmak hakkınız Dünyada arzu ettiğiniz her şeyin sizin olmasını dilerim Hakkım olan her şeye sahibim ha, Bu gece ölmek isterdim Böyle bir geceyi bir daha nasıl yaşayamam Bu geceyi hiç unutmayacağım Güzelliğinizi Bu evi bahçeyi Sizi tanrıçalaştıracağım Tapacağım size rica ederim yapmayın. Eteklerimi öpmekten vazgeçin. Yapmayın. Siz, hayır, hayır. Siz. Benim olmanızı istiyorum. Eğer bir tabanca alacak kadar param olsaydı de babam gibi kendimi vururdum İşte buradan Dördüncü ve beşinci kaburgamın arasından Tam parmaklarınızın durduğu yerden Böyle şeyler söylemeyin Arno nehrine sık sık baktığımı Kendimi onun sularına atıyorum Karl Kendinizi benim için üzmeyin Artık hiçbir şey umurumda değil Bu gece bütün bir ömre değer Artık gitmelisiniz Daha değil daha değil. Ne olur, hayır. Neredeyse şafak sökücü. Ne çıkar, ne çıkar? Tapıyorum size. Hayır, hayır. Bırakın beni. Gitmelisiniz. Çok geç oldu. Rica ederim. Kav Yaşamak için güç verdin bana. Sen varsın. Her şeyin var demektir bu. Gelecekten bana ne? Yaşamak hiç de fena değilmiş. İleride beklenmedik şeyler olabilir. Artık inanıyorum. Bu geceyi unutma, olur mu? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Öyleyse alazma aldık. Ne zamana kadar? Bütün bütünü. Pek yakında. Belki iki üç güne kadar buradan gidiyorum. Birbirimizi bir daha göremeyiz. E, evli değilsin. Dul olduğunu söylemişlerdi. Tekrar buluşamayız. Hayatımda biri var Carl. Beni mutsuz etmek istemezsin değil mi? Seni bir kez daha. Yalnız bir kez daha görmeliyim. Ruhsat. Yoksa... Yoksa kendimi öldürürüm Kar, Biraz anlayışlı ol Yalvarırım olamaz bir daha görüşemeyiz Seni seviyorum ama seni seviyorum sen, sen beni sevmiyor musun Hayır Öyleyse Beni neden buraya getirdin Yalnızdın Üzgündüm Sana birkaç saat içinde olsa mutluluk vermek istedim <Gülüyor> Ne korkunç Ne canavarca bir şey bu Ne olur böyle konuşma Amacım sana kötülük etmek değildi Yüreğim iyilikle acımayla doluydu Senden bana acımanı isteyen oldu mu Bana cenneti gösterdin Şimdi tekrar dünyaya dön Orada yaşa diyorsun Hayır hayır yapamam bunu hayır Budalalık ettim sanırım Seni incitmek istemezdim Kal yüzüme öyle bakma Yalvarırım bakma Üzgünüm İnan bana seni incittiğim için çok üzgünüm Söyle senin için yapabileceğim bir şey var mı Ne demek bu Para mı vereceksin bana Yeteri kadar vermedin mi İstemiyorum paranı Hem bu minik çantanda ne kadar para olur ki 5-10 e, bin lirat kadar olacak Seni İsviçre'ye İsviçre'ye kadar götürür Orada emniyette olursun Ne olur al parayı ve git Zenginsin Bir gecelik eğlencenin bedelini ödemek zamanı geldi değil mi Para isteseydim bu kadarla yetinmezdim Mücevherlerini de isterdim İstiyorsan al Benim için hiçbir anlamı yok onların Tuvalet masamın üzerinde al Çok aşağılıkmışsın Her insanın parayla satın alınabileceğini sanıyorsun Eğer parayı sevmiş olsaydım Bugünkü duruma düşer miydim ha Serseri olur muydum ha Tanrım, ha? Tanrım yardım et bana Karl, Karl Ben sana iyilik yapmak istemiştim Eğer sana acı verdimse Eğer seni incittimse Beni bağışlamanı istiyorum Ne kadar kolay değil mi Sen sadece kendini düşünen değersiz bir kadınsın Acaba hayatında gerçekten iyilik yaptın mı? Serüven peşindesin Kendi zevklerin uruna başkalarına zarar verdiğini bile göremiyorsun Ama bu kez Tonga'ya bastın Güzel tanrıça. Tanımadığın bir adamı evine aldın Seni şurada boğursam Beni incittiğin gibi başkalarını da incitmene engel olsam ne iyi olurdu Yapabilirim de yapabilirim de Benden hiç kimse kuşkulanmaz Bu eve girdiğimi hiç gören olmadı Hemen gitmezsen ateş ederim Et hadi et, et. ne bekliyorsun Bir adım daha yaklaşırsan vururum Yaşamanın bence önemi var sanıyorsun değil mi Tetiği çekersen beni taşımaya dayanamadığın bir yükten kurtarmış olursun Hadi öldür beni Seni bağışladım Çünkü seviyorum Yatak odana hırsız girdiğini Tabancanı alıp ona ateş ettiğini öldürdüğünü söylersin Hadi Hadi çek tetiği Hadi bitsin Sandığın kadar cesur değilsin Zavallı sevgilim Bana yaptığını bir daha hiçbir erkeğe yapma Onlarla oyun oynamaya kalkışma Bırak beni Bırak, Bırak. Seni unutmamı Bırak. istemiştin Seni unutmamı istemiştin Karp. Ben unutacağım Ama sen ...ama sen unutamayacaksın... Yo, yo, yo, yo, yo. <gülüyor> ...korkma... ...korkma sana bir şey yapmayacağım... Başıma çok korkunç bir şey geldi Ne oldu Meryem? Telefonda söyleyemem çok korkunç bir şey Eve gelin rica ederim Gecenin bu saatinde mi? Şimdi hemen yalvarırım Geliyorum Meryem üzülme Tabanca hala elinde İntihar etmiş anlaşılan Ben mi öldürdüm sandınız Hizmetçileriniz nerede Polise haber verdiniz mi Hayır Tabanca arabada bana gösterdiğiniz tabancaya benziyor O zaten Neden öldürdü kendine? Yalvarırım bana bir şey sormayın Ama bu Bu bu lokantadaki kemancı Ne işi vardı burada Eve dönerken rastladım Konuştuk çok yalnız mutsuzdu. Mery bana her şeyi anlat açık açık Bak senin için yapamayacağım hiçbir şey yok Sana yardım etmek istiyorum Rica ederim anlat Açtı Yiyecek şarap verdim Sonra tabancayı aldı ve kendini vurdu Öyle mi <Gülüyor> Meri <Mary. Gülüyor> Delilik ettiğimi şimdi anlıyorum O zaman bana hiç de delilik gibi gelmemişti Ayrılmadan önce arabada Sana ne söylemiştim Hatırlıyor musun Hatırlamaz olur muyum ama bunu gerçekleştireceğin aklımdan bile geçmezdi. Oh, tanrım neden yaptın bunu neden? Ah, Mary polise haber vermemiz gerek. O olamaz Rolly olamaz. Dinle beni dinle yavrum. Aklını başına topla. Bu işi bir an önce çözümlememiz gerek. Bak bir planım var. Sen uyuyordun. Odaya birinin girdiğini duydun ve uyandın. Tabancan komedinin üzerindeydi. Aldın ve kendini savunmak için... Oda içinde dolaşan gölgeye ateş etti. Bu masala kimse inanmaz Rolgu'yu. Ah, gerçeği söylersek inanırlar mı sanıyorsun? Lina tabanca sesini duydu. Odama geldi. Bir ses duyup duymadığımı sordu. Hayır dedim. Polis sorguya çektiği zaman nasıl olsa söyleyecek bunu. O zaman ne yaparım ben? Her şey mahvoldu. Ama hak ettim. Bir daha kimsenin yüzüne bakamam. Gazetelere yansıyacak. Yalan yanlış bir yığın yorum yapılacak. Edgar'a ne söyleyeceğim? Bitti. Sonra ondan adi bir hırsız gibi söz edemem polise Ona yaptığım o büyük kötülükten sonra Bir de hırsız diye leke süremem Tek sorumlu benim Cezamı çekmeliyim Zavallı sevgilim benim Bu skandal bütün hayatını mahvedebilir İyilik yapayım derken başını derde soktun Ama iyiliğin cezası yoktur Sana yardım edeceğim ah, Ne delilik tanrı Meri yapacağımız şey çok tehlikeli Göze alabilir misin Sanırım Cesedi buradan uzaklaştıracağız Bu işle ilgin olduğundan kimsenin kuşkusu olamaz o zaman Nasıl yapacağız bunu? Sen bana yardım edeceksin Cesedi arabaya taşıyacağız Civardaki tepeleri biliyorsun Onu belki aylarca bulamayacakları bir yere bırakırız Ortadan kaybolunca aramazlar mı onu? Kim arayacak? Fakir bir kemancıyı kayboldu diye arayacak değiller ya Evinin kirasını ödeyemedi kaçtı derler İtalyan değildi Avusturyalı bir mülteciydi e Daha iyi ya onu arama kimsenin aklına gelmez Rowli bu iş senin başına da bir dert açmasa Korkuyorum Korkma yani, korkma Benim için hiç korkma Ben bu tip heyecanlı işlere bayılırım Hayatı yaşanmaya değer hale getirir bunlar Birazdan ortalık ağıracak Şafak söker sökmez köylüler işbaşı yapar ee, Saat şimdi dört Beşten önce şafak sökmez Daha bir saatimiz var Elimizi çabuk tutarsak başarırız Nasıl istersen öyle olsun Gel öyleyse Yalnız rica ederim ağzını sıkı tutun. En uygun yer burası Gel yardıma çıkaralım Ben tek başıma taşımak zorundayım senin çalılıklardan aşağı inmen mümkün değil Üstün başın parçalanır Zarar yok Yok elbiselerini düşündüğümden değil Parçalanmış eşyalarının hizmetine nasıl açıklarsın Ben çaresine bakacağım Ah olduk işte Rovli kaç Hiç olmazsa sen kurtar kendini Saçmalama Benim yüzümden başının derde girmesini istemiyorum Gelen arabayı atlatmanın bir yolunu buluruz nasıl olsa Nasıl yanımızda durmazlar mı Burada ne aradığımızı sormazlar mı Of dayanamayacağım artık Kendine gel çabuk bin arabaya Çabuk arka koltuğa Ceset var orada Sus ne diyorsam onu yap Bana sarıl Sarıl ve çık burada mı Peki peki Hürpüşelim. Bir ki bizden kuşkulanmasınlar. Şu dünyada herkesin aşıklara yardımcı olması ne iyi. Hadi şimdi iş başına. Cesedi burada bulurlarsa bizden kuşkulanabilirler. Olabilir ama buradan daha uygun bir yer bulacağımızı sanmam. Üstelik zamanımız kalmadı. Adamlar sarhoştu sonra... Bu ülkede senin arabandan binlerce var. Ayrıca suçlu değiliz. Adam intihar etti. Hadi çık dışarı. Şu işi bir an önce bitirelim. Çok halsizim Rolly. Ayakta duramayacağım. Zırvalama yardım et bana. Sonra oturursun hadi. Hadi. <Gülüyor> hadi yardım et bana. Konuşmaya çalışmıyorum Seni gayet iyi anlıyorum Uyku ilacı alıp hemen uyumaya bak Düşünmek hiçbir şeyi değiştirmez Yarın bir ara seni görmeye gelirim Evden dışarı çıkmayacağım Atkinson'lara yemeğe davetledin sanırım Öyle ama telefon eder hasta olduğumu Gelemeyeceğimi söylerim Sakın bunu yapayım deme durup dururken, durup dururken herkesi kuşkulandırmaya gerek yok Tam tersine hiçbir şey olmamış gibi gidecek ve eğleneceksin Anlıyorsun değil mi? Galiba Hadi, hoşça kal. Ben geldiğim gibi bisikletle otel'e dönerim. Bisikleti villanın epey ötesinde bırakmıştım. Geldiğimi gören olmadı. Güle güle Rovli. Teşekkür ederim. Signora, Signora, ne var? Ne oluyor? Çok geç oldu Signora Saat 1'de Signor etkinsin villasında olmanız gerek Saat 12 Ah öyle ya Amma uyumuşum e, Gece beni uyandırdın ya Sonra uzun bir süre uyuyamadım Sabaha kadar uykusuz kalmamak için de uyku ilacı almıştım Özür dilerim Signora Bir ses duymuştum Silah sesi gibi Çok merak ettiğim için kapınızı çaldım e, Signor size bir tabanca bırakmıştı ya Korktum Yoldan geçen arabadan birinin egzozu olabilir. Ee, ama gene de ilgine teşekkürler. Tekrar özür dilerim Signora. Düşüncesizlik ettim. Gerçekten egzoz olabilir. Bırakalım bu konuyu artık Nina. Bana bir fincan kahve getir. Banyo yapacağım acele etmeliyim. Şimdi her şeyi hazırlarım Signora. Gene herkesin gözlerini kamaştıracak kadar güzel olmalısınız. <gülüyor> <İçerim abi. gülüyor> İyi günler Mr. Atkins'in İyi günler Meryem İyi günler Rony Bu kıza bir tablo kadar güzel olduğunu söyleyip türüyorum. Seni karşılayamadım Onunla boşuna zaman kaybediyorsunuz dostum Hürriyet heykeline kompliman yapsanız daha etkili olur Sizi de umutsuzluğa düşürüyor değil mi? Evet işin kötüsü ona hiç kızamıyorum <gülüyor> Doğrusunu isterseniz Mr. Atkinson Ben çoluk çocuktan hoşlanmıyorum Deneyimlerime dayanarak konuşuyorum 50'sine gelmeyen bir erkek ilgi duymaya değmez Bir gün toplanalım ve bu konunun tartışmasını yapalım Sanırım pek çok ortak yanımız var ya, Bana izin verin çocuklar Yeni gelenler var Karşılamam Kalka gerek bir. Müthişsin Korkuyorum Sakın Rol yaptığını düşün sahnedesin Oyunculuk yeteneğimin olmadığını söylemiştim <gülüyor> Kadınsın ve rol yapmasını bilmeyen kadın yoktur <gülüyor> Bakın bakın dün gece hiç beklenmedik bir aksilik oldu Mr Atkinson kontonu anlatıyordum şimdi Dün gece dostlarımı Giovanni'ye davet etmiştim Sesi çok güzel bir genci dinletecektim ha, Şu benim opera şarkıcısı adayı ha, ha. Ee, Onun yerine getirdiği felaket kemancıyı anımsadınız mı? Giovanni ile konuştum. Avusturyalı bir mülteciymiş. İyilik olsun diyor ona iş vermiş dün gece. Bir daha onu dinletme bize dedim. Mary anımsadınız değil mi? Pek kötü çalıyordu kemanı. Aa, e, e, evet. evet iyi çalamıyordu gerçekten. Eğer ben böyle keman çalsaydım. İntihar İyi geceler Mr. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir gece oldu. İyi geceler Mery. O kadar güzelsiniz ki sizin bulunduğunuz Aa. yerde her şey anlam kazanıyor. Çok naziksiniz. Sizi hakkında kaybedeceğimiz doğru mu? Kim bilir? Siz yalnız güzel değil, aynı zamanda iyi yürekli bir kızsınız. Mutlu olmanızı candan dilerim. O kadar... ...Edgar bugün geliyor. Onunla evlenecek misin? Tek istediğim bir an önce buradan uzaklaşmak. Bu evden nefret ediyorum. Odama her girişimde korkudan bağırmamak için kendimi güç tutuyorum. Hindistan çok uzak. Edgar güçlü, karakter sahibi bir adam. Beni seviyor Rolly. Anla beni ne olur. Kendimi öylesine alçalmış hissediyorum ki... ...beni yönetebilecek birine ihtiyacım var. Evet. Ama belki benimle evlenmek istemez artık. Hayatını verir bu mutluluk için. Ona olanları anlatmam gerek Rowley Neden? Omuzlarımda böyle bir yükle evlenemem Bir an bile huzur duyamam Ya onun huzuru? Anlatınca sana doğruyu söyledin diye teşekkür edip Olayı unutacak mı sanıyorsun? Üstelik adamın ölümüyle hiçbir ilişkin yok senin Dürüstlükten ayrılamam Yanlış Ayrılmam. yanlış Baştan başa yanlış bu düşüncen O tip adamları iyi tanırım ben Bağışlamasını bilmezler Sana güveni sonsuz seni eşsiz bir kadın olarak kabullenmiş Ama artık değilim İnsanlar seni hiç değişmemiş olarak gördükleri sürece Sen de eski kişiliğine yeniden kavuşabilirsin Zaman her şeyin ilacı Edgar beni yeteri kadar seviyorsa Anlayacak, bağışlayacaktır Peki sevgilim anlat ona Anlamadığını görüp üzülmeni istemezdim Ben kadın olsaydım Onun gibi bir adamla evlenmezdim Onu seviyorsan bir diyeceğim yok şey... Konuşma Mary Sus Seni böylece anımsamak istiyorum Hoş geldin Edgar, seni bekliyordum Ne kadar güzel, ne kadar taptazesin yavrum Otursana Edgar, Nina çay getirecek şimdi Teşekkür ederim Yolculuğun nasıl geçti? Fena değil, seni öyle özlemişim ki Sanki yüz yıl geçmiş gibi geldi bana Üç gün bile olmadı daha Bütün günlerimi seni düşünmekle geçirdim Ama neler yaptığını, nerelere gittiğini Kimlerle olduğunu bildiğimden içim rahattı Onca iş güç arasında beni düşünmek için zaman bulabilmen ne güzel <gülüyor> Seni düşünmek işlerimin en başta geleni Ama bu arada öbür işlerimi de bitirdim Eylül başında yola çıkıyorum Bana çok değer veriyorlar Övmelerini sana tekrarlamama gerek yok Sıkılır. Yok sıkılmam anlat Biliyorsun yıllarca çalıştım çok savaş verdim Erişmek istediğim yere ulaştım Bunu görebilmek insanı sevindiriyor tabi Bengal valiliği çok önemli bir görevdir Neler yapabileceğimi çevreme kanıtlayabilmem için... ...bundan daha iyi fırsat bulamazdım. Umduğum... ...onların da benden bekledikleri kadar başarı gösterebilirsem... ...daha çok yükselebilirim. Hırslısın. Doğru. Kudretli olmak hoşuma gidiyor. Sorumluluk yüklenmekten de korkmam. Geçen gece prensesin yemeğinde... ...Atkins'ın senin Hindistan genel valisi olabileceğini söylemişti. Ya olabilir. Biliyor musun Mary... ...bütün bunları seninle paylaşacağımı düşünmeseydim... duyacağım mutluluk yarı yarıya azalırdı. Hoş geldiniz senyor. Çayı tam istediğiniz gibi hazırladım. Hoş bulduk Nina. Çay için de teşekkürler. Tepsiyi masanın üzerine bırak Nina. Servisi ben yaparım. Emredersiniz senyora. Döndüğüm zaman bana cevap verecektin Mary. O kadar sabırsızım ki... ...buraya bir an önce dönebilmek için... ...uçak kiraladım. Daha önce seninle bir şey konuşmam gerek Korkarım seni üzeceğim Hiçbir şey sormadan sadece dinle beni Sonra ne istersen söyle Sorularını sor ya, Bir şeyim var Meri Bunu anlatmamak için nelerime verirdim Ama susarsam Dürüst bir insan sayamam kendimi Gerçeği bilmeli Ona göre karar vermelisin Dinliyorum Senin gittiğin geceydi Prensesin davetine gitmiştim İşte Şimdi her şeyi biliyorsun Edgar Çok şaşırdım Bağışla beni Böyle bir şey yapabilecek bir kadın olacağın hiç aklıma gelmezdi Seni yıllardır Güzel masum bir çocuk olarak tanıyordum Yok inanamıyorum. i̇nanamıyorum Kendimi mazur göstermek istemiyorum Ama budalalık bu budalalık. Daha beter Neyse Üstünde durmayalım artık seni anlayacak, bağışlayacak kadar seviyorum. O adam kendini öldürdükten sonra... ...yaptıkların sanırım en doğru şeydi. Başka çıkar yol yoktu çünkü. Tehlikeli bir işten sıyrıldın. Anlaşılıyor ki... ...seni yönetecek birine ihtiyacın var. Her şeyi öğrendiğin halde... ...gene benimle evlenmek istiyor musun? Seni bırakıp kaçacağımı mı sanıyordun? Yok, bunu yapamazdım Mary. Kendimden utanıyorum. Benimle evlenmeni istiyorum. Seni mutlu etmek için elimden geleni yaparım. Meslek her şey demek değildir. Sor artık genç de saymam. Ülkem yararına epey çalıştım. Şimdi dinlenmek hakkım. Biraz da gençlere olanak sağlamış olurum böylece. Ne demek istiyorsun Edgar? Anlatayım sevgilim. Bak bu olay durumumuzu biraz değiştirdi. Verilen görevi artık kabul edemem. Telegraf çekip evlenmek istediğimi... ...eşimin sağlık durumunun... ...Hindistan iklimiyle bağdaşamayacağını bildirir... ...beni görevden affetmelerini isterim. Sana umduğun unvanı veremem ama... ...birlikte çok hoş günler geçirebiliriz. Riviera'da bir ev satın alırız. Hep bir teknem olsun isterdim. Balağa çıkarız, gezeriz. Ha? Ama tam en tepeye ulaşmışken... ...bir anda her şeyden vazgeçmek niye? Sevgilim, bana verilen görev çok... ...çok önemli... Bütün aklımı, bilgimi, deneyimlerimi kullanmak Huzur içinde çalışmak zorundayım Oysa her gün gerçek ortaya çıkacak korkusuyla yaşarsam Mesleğimde başarılı olamam Senin adın bir skandala karışacak diye içim içimi yerken Kendimi nasıl işime verebilirim ki? İnsanların benden kuşkulanması için bir neden yok ki Rowling'in çalılıklara attığı tabancayı bulabilirler Bana ait olduğunu anlamaları için fazla uğraşmalarına da gerek yok Bunu ben de düşündüm ama adam tabancayı çalmış olamaz mı? Olabilir de... ...olamaz da... ...her iki şekilde de ifade vermemiz gerekiyor... ...yoh ben buna dayanamam işte... ...yalan söylemesini becerecek yaratılışta değilim... ...sonra bu işi bilen biri daha var... ...Rowley Flint... O beni ele vermez... Yanılıyorsun. O dünyaya metelik vermeyen... ...serseri ruhlu bir adamdır... ...parasını har vurup harman savuran... ...kimseye yararı olmayan biri... ...bir iki kadeh içince çenesini tutabilir mi sanıyorsun... Bir gün tutar bu ilginç öyküyü Hoşluk olsun diye bir kadın arkadaşına Anlatıverir ondan sonra da bakarsın Bütün Londra Öğrenmiş olan biteni Londra'da duyuldu mu Hindistan'a ulaşması Gün meselesidir Rowley'i yanlış tanıyorsun Edgar Dünyaya metelek vermediğini ben de biliyorum Aksi halde beni kurtarmak için kendini tehlikeye atar mıydı Ona güvenebilirim Beni ele vermektense Ölmeyi yeğler İnsanları benim kadar tanıyamazsın Mary Bu tehlikeyi göze alamayız İşlediğin suça ne de olsa... ...cinayet denir... ...seni tutuklayabilirler... İşin bu yönünü hiç düşünmemişsin anlaşılan... Yo. Dürüst olmak zorundayım... ...bana güvenildiği önemli bir görev verildi... ...onları güç duruma düşürmeye hiç hakkım yok... ...adımızın karışıcı bir skandal... ...Bengal valinin durumunu sarsar... ...tartışmaya gerek yok Mary... ...doğru bulduğum şeyi yapacağım... Bencilik ediyoruz Edgar... ...bu işin başına senin gelmen gerek... ...sana güveniyorlar ihtiyaçları var... Kendimizi düşünmeyi bir yana bırakalım Bu işi kabul etmek zorundasın Hayır o kadar bencil değilim ben Sana çok saygım var Edgar Ancak zaafa düşüyorum Başka çare yok Bu koşullar altında bu işi kabul etmem şerefsizlik olur Benimle evlenmek zorunda değilsin ki Edgar Ne? Ama, ama ben seninle evlenmek istiyorum Dünyada en çok istediğim Edgar anla beni ne olur Seni yıllardır beğenir sayarım Üstün bir insan olduğunu biliyorum Ama seni sevmiyorum ya kısaca emekli bir ihtiyarla değil... ...Bengal valisiyle evlenmeye hazırlamıştın kendini. Bunu söylemek istiyorsun değil mi? Açık konuşmamı istersen evet. O halde daha fazla konuşmaya gerek kalmadı. Öyle bir şey değişmeyecek nasılsa. Pekala artık Floransa'da kalmam için hiçbir neden yok. Yarın Londra'ya dönerim. Şimdiden vidalaşalım Mary. Güle güle Edgar. Bağışla beni. <gülüyor> Bağışlanacak bir şey yok. Bengal valisi seni yarı yolda bıraktı demek Mary Nereden biliyorsun? Aynı otelde kalıyoruz Gelir gelmez Roma'ya giden trenin saatini sordu Akşamdan önce olmadığını öğrenince Taksiye atladı ve pizza'ya gitti Ona her şeyi anlatmanın Budalalık olacağını söylemiştim sana Çok nazik davrandı ama Ona ne şüphe Centilmence karşılamıştır olan. Her bunu. zaman centilmendi Onunla evlenmeyeceğine sevindim Çok sıkılacaktın Edgar eşsiz bir insandır Bilmez miyim Gülünçlüğü de bundan kaynaklanıyor ya Bu kentten uzaklaşmak istiyorum İyi olur Bana çok iyi davrandın Seni hiç unutmayacağım Vedalaşmaya gerek yok Ayrılmıyoruz Anlamadım Geçen geceden beri pek çok olay yaşadık Mary Unutmuşsun demek Sana evlenme teklif etmiştim Ben o zaman şaka ediyorsun sanmıştım Şimdi ise benimle evlenmek istemezsin Sevgilim Benim en iyi yanım kötü bir insan oluşum Pek çokları beni hep hep eleştirir durur. Belki haklılar ama ben kimseye kötülük ettiğimi sanmıyorum. Kadınlar benden hoşlanıyordu. Benim yaratılıştan yumuşak bir karakterim var. Sonrası kendiliğinden geliyordu. Ben yaşa ve bırak başkaları da yaşasın prensibini kabul ettim. Tembelsin, serserisin diyeceksin. Düzelt beni öyleyse. Bak, Kenya'da bir arazim var. Kahyam işe yaramadığı için yol verdim ona. Kendim ilgilenmek istiyorum. Ee, bir yere yerleşmenin zamanı geldi Oradaki hayatı seveceksin eminim O gece arabada bir şeyler söyledin bana Çok etkilendim Seni sevmekten kendimi alamadım O geceden bu yana o kadar çok şey oldu ki Biliyorum biliyorum Sana kızmadım desem yalan olur Onun için tokatladın beni değil mi? Bunalıma girmiştin onun için vurdum Canımı acıtmıştın ama Amacım buydu Ama artık kızmıyorum Maşın derde girince beni çağırman hoşuma gitti Soğukkanlılığın tehlike karşısındaki o eşsiz davranışım beni çok etkiledi Yaptığın şey budalaca ve çocukça bir şeydi Ama iyi yürekliliğini de kanıtlıyordu Bu nitelikler pek az kadında bulunur Seni çok çok seviyorum Meri İyi bir dostsun Rolly İleride bana hiç aldırmayan bir koca olmana dayanamam <gülüyor> İşte şimdi tam bir kadın gibi konuştun İyi bir kadın gibi Sandığın kadar iyi olmadığımı biliyorsun Rowling. Ya, neden ille kendini aşağılamaya çalışıyorsun Mary? Ne gereği var? Seninle evlenmek istiyorum. Ne olursan ol. Seni sevmiyorum ama. Geçen gece de söyledim ya. Biraz çaba sarf edersen seversin. Belki. Geçen gece sarhoşlardan gizlenmek için beni öpmüştün ya. Hı hı. O anda korkudan ölebilirdim. Ama sen beni öpünce korkumu unutur gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> o halde durum pek umutsuz değil Bilmem Eğer evlenmekte ısrar edersen Ama unutma Tehlikeli bir serüvene atılıyorsun Sevgilim Hayat dediğin nedir ki Tehlikeli bir serüvendir yaşamak Serüven adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Somerset Moon Çeviren ve radyoya uyarlayan Ayten Kuyulu Yönetmen Erdoğan Gemicioğlu Efektör Yüksel Doğru Oynayanlar Mary Penton Aliye Uzun hatan. Edgar Swift Zihni Küçümen